1215 numaralı konu, Hazreti Peygamber ve Eşabı'nın, mescidde ibadet ve zikirden başka yaptıkları şeyler, Peygamberle beraber mescidde kebap yedik, namaz için kamet getirildi, biz ellerimizi kumla silmekten başka bir fırsat bulamadık.